En büyük gaflet Allah'tan gafil olmaktır. Bu kötü bu gaflet. Ondan gayri bazı gafletler vardır ki bu nimettir bizim için. Mesela bir ölümüz olduğu vakitte, sevgili müsseddiğimiz bir zat öldüğü vakitte, onun acısı insana ne kadar dokanır? Yani kalbine bir ok batar. O öyle devam etse insan yaşayamaz hayatta. Birkaç evden sonra o yara küllenir. Yani gaflet perdesi ortaya girer ve kul kurtulur. Yine yarını bilmemekle, Yarını bir ömekle büyük bir nimeti ermişizdir bazı saatta başımıza ne gelecek bunu bilmiyoruz Allah bunu gizlemiş Eğer insanlar ecellerinin ne günü olduğunu bilselerdi Umuyor olarak söylüyorum Burada bizim için müjde var Muhammediler için Sallallahu aleyhi ve sellem. ölümlerinin günlü ve anını bilselerdi. ve birlikte anda da insanlar ölseydi böyle. İki taşıyı birbiri üzerine koymazlardı. Becer. Fakat Allah bir hırs vermiştir olduğunu <gülüyor> Yapacağım diye uğraşır. Ve yapmadan gider yahut yapar gider. Ve herkesin bir vazifesi vardır kainatta. Vazifeyi bitirir ve ahirete yollanır. Bir ahbabım vardı. Yani bir misal olarak bunu söylüyorum. Bazı canlı hadisat bize büyük ibretler verir. Görenler için, anlayanlar için. Derdi ki o vakitler Hacıo daha kapalıydı. Bana derdi ki, Hafız Efendi derdi. Hacı yolu inşallah seninle beraber hacı edilirken derdi. İnşallah derdim. Ve zamanlar geldi hacı yolu açıldı. E dedim işte Allah rahmet eylesin, ismi Hüsamettin Bey'di. Hüsamettin Bey dedim hacı yolu açıldı hadi bakalım hazırlar şimdik Bavullarımızı hazırlayalım. Dedi ki apartmana başlattım şunu bitireyim inşallah bir daha seneye dedi. Peki dedik ben gittim geldim. Bir daha seneye o apartamanı bitirdi ama içine giremedi. Yani ahirete yollandı. Onun için Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem acili bir salatı kabul eder acili bir tövbeyi kabul elmezdi. Süratla zamanlar geçer. Namazı vakti geçmesin hemen namazını kıl, kazaya kalmasın. Tövbeye de hemen acele et, ölüm yetişmesin. Ha bugün tövbe, ha yarın tövbe derken ansızın ölüm gelir. Ha ölümümüzü bilirsek eğer iki taşı üstü koymayız. Halbuki müminler için ölüm babında bu cemal vardır. Allah'a kavuşma vardır. Allah. Resulullah ile buluşma vardır. Salihlerle cem olma vardır. Fimakat-ı Sıtk'a ilişmek vardır müminler için. Onun için seni hiç korkmayacaksın. Çünkü senin bir kanadın La İlahe illallah, bir kanadın Muhammedur Resulullah.